Merhaba, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy sakinlerinin suyu kirlettiklerini söyledikleri 3 mermer ocağı için başlattıkları mücadele sonuç verdi. Çet raporu ve işletme ruhsatları iptal edildi. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin haberine göre mahkemenin mermer ocaklarına karşı mücadele başlatan ve dava açan köylülerin lehine verdiği kararı Danıştay onadı. Bursa Bölge İdare Mahkemesi maden ocaklarından birinin 2B mermer işletme ruhsatını iptal etmişti. Aynı köyde faaliyet gösteren bir diğer maden ocağının çalışma ruhsatı da Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Mermer firması Danıştay'a başvurdu ancak nihai kararı beklemeden diğer firma ile birlikte buradaki faaliyetlerini durdurup köyden ayrıldı. Köyün muhtarı Hasan Acar mermer ocakları için yapılan çalışmalar sonrası köyün halini savaştan çıkmış gibi diyerek tanımladı. Mermer ocaklarının açtığı çukurlar su ile doldu. Suyun berraklığı ve temizliği görenleri şaşkına çeviriyor. Buraya gelip görenler davamızda ne kadar haklı olduğumuzu anladılar. Bu zaferimizi 2 Ağustos pazar günü köyümüzde düzenleyeceğimiz şenlik ile kutlayacağız dedi. Muhtarın verdiği bilgiye göre maden çıkartılması için yapılan çalışmalar sırasında meşe, kızıl ağaç, ıhlamur, kiraz ve erik ağaçları kesilip dev çukurlar açıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlediği Çölleşme ile Mücadele ve Ağaçlandırma Çalışmaları Değerlendirme Toplantısında Açıklamalarda bulundu. Dünyada ormanlık alanların azaldığına ve Türkiye'nin de genel olarak bu riski taşıdığına işaret eden Eroğlu, bakanlığı döneminde yapılan çalışmalarla hem erozyonla mücadelede hem de haçlandırma çalışmaları ile buna karşı durmaya çalıştıklarını belirtti. Erozyon sonucu kaybolan toprak miktarının yaptıkları çalışmalarla azaltıldığını söyleyen Eroğlu, 500 milyon ton olan toprak kaybını yaklaşık üçte bir oranına indirerek 167 milyon ton civarına indirdik. Bu da zaten bütün dünyanın dikkatini çekti. Biz çok planlı çalışıyoruz. Orman teşkilatı 28 tane eylem planı ile değişik bir çalışma yapıyor dedi. Karadeniz yaylalarını birleştirmek için projelendirilen ve yeşil yol olarak adlandırılan çalışmaya ilişkin eleştirilere değinen Eroğlu, tepkilere katılmadığını, tepki gösterenlerin de o bölgede oturmadığını savundu. Bölgedeki turizm potansiyelinin kullanılması için proje yürütüldüğünü anlatan Eroğlu, biz şunu düşündük Burada dünyada doğa turizmi, dağ turizmi gelişiyor. Burayı kalkındırmak için herhalde fabrika kuracak halimiz yok. Dokap adıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi turizm öncelikli bir kalkınma projesi çalışıldı. Dolayısıyla Karadeniz'deki yaylaları birleştirmek amacıyla Yeşil Yol adıyla bir proje yapılıyor. Bu yol kalkınma projesinin küçük bir parçası. Maksadımız yayla turizmini arttırıp oraya gelir temin etmek. Orada kesilen ağaçların fazla bir kıymeti, harbiyesi yok. Kesilen ağaçların yüz katını dikeriz. Orada esasen buna karşı çıkanlar kimler biliyor musunuz? Orada bir takım yaylalara evler inşa etmiş insanlar. Burası kontrol edilmesin. Çünkü yol olmayınca kontrol edilemiyor. Ama artık kontrol edeceğiz. Kusura bakmasınlar. Orada birileri çıkıyor, gaza geliyor. Neticede yol açılır, tahrip etmez. Tahrip etmemesi için gereken tedbirleri aldık. Yolun %85'i ormanın dışında ve kesilen bir ağaçta yok. İkincisi mevcut olan yolları sadece genişletiyoruz. Oraya medeniyet gitmeyecek mi? Turist gelmesin mi? Kalkınma olmasın mı? Dedi. Çiftçilerin ikinci ürünü ekebilmek ve tarla sürme işleminde mazottan tasarruf sağlamak amacıyla yaktıkları anızlar ve kuru otlar çevreye zarar veriyor. Tarlalara yuva yapan kuşlar, kaplumbağalar, böcekler ve başka birçok bitki ve hayvan türü tehdit altında. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yoğunca mahallesinde yanan anız itfaiyenin erken müdahalesiyle doğalgaz dağıtım santraline ulaşmadan söndürüldü. İtfaiyenin erken müdahalesi büyük bir faciayı engelledi. Cihan'ın haberine göre ilçenin Ayvanat mahallesinde ise tutuşan kuru otlar üzüm bağına sıçradı ve 30 yaşlarındaki bin adet asma ağacı yandı. Anız yangınlarından çıkan duman zaman zaman Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda da ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Anız yangınlarıyla Toprak hayat süren onlarca hayvan ölürken toprağın verimi de düşüyor. Vatandaşlar anız yakma olaylarına karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını belirtirken yetkililerden çözüm bekliyor. Programa Hindistan'dan güzel bir haber ile devam ediyoruz. Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede devrede olan güneş elektriği sistemlerinin toplam gücü Mayıs ayı sonu itibariyle 4.010.6 MW'a ulaştı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre bu gücün 1353.5 MW'lık bölümünü doğrudan bakanlık tarafından geliştirilen projeler oluştururken, 2056.4 MW'lık bölümü ise federal teşvik sisteminden yararlanarak devreye giren yatırımlardan oluşmakta. 600.7 MW gücündeki yatırım ise ülkenin yenilenebilir enerji sertifikası programı ile hayata geçirilmiş durumda. Açıklamanın detaylarına göre ülkenin Rajestan eyaleti, 1163.7 MW. Gujarat eyaleti ise 1000.05 MW'lık kurulu güneş elektriği gücüne ulaşarak ülkenin bu alandaki en yüksek kapasitesine sahip şehirleri oldu. Ülkede faaliyet gösteren Bridge to India adlı danışmanlık şirketine göre Hindistan 2019 yılında 27 GW'lık bölümü büyük ölçekli, 4 GW'lık bölümü de çatı üstü enerji sistemlerden oluşmak üzere 31 gigavatlık güneş elektriği kurulu gücüne ulaşabilecek yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.